konuşacak bir şey yok birlikte çalıştığım erkeklerden biri yapma onunla çıkıyorsun adamda kesin bir terslik olmalı kamburu mu var kambur ve peruklu mu dur yoksa tebeşir mi yiyor Karla yaşadıklarımı senin de yaşamanı istemem hepiniz sakin olun Bu bir randevu bile değil iki insan yemeğe çıkıyor ve seks yapmıyor işte bu bana randevu gibi geldi Pekala, lisede kantinin ortasındaydım ve birden fark ediyorum ki... ...çırılçıplağım. E, aa, evet, evet Sonra aşağı bakıyorum ve bir telefon olduğunu görüyorum. Orada. Şeyinin Evet. Yerinde. Ben hiç böyle rüya görmedim. Birden telefon çalmaya başlıyor. Arayan annemmiş. <Gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Annem arıyor. <Gülüyor> ki bu çok tuhaf çünkü... Annem beni hiç aramaz. <gülüyor> merhaba. Adam merhaba deyince intihar etmek istiyorum. İyi misin canım? Biri boğazımdan elini sokup ince bağırsağımı tutmuş ağzımdan çıkarıp boynuma dolamış gibi hissediyorum. Kurabiye? Keral <gülüyor> bugün eşyalarını taşıdı da. Aa. Sana kahve alayım. Teşekkürler. Ya yapma. Auramı rahat bırakır mısın? Lütfen düzeleceğim. Ama bu... Lütfen avramı rahat bırak tamam mı? Düzeleceğim ben. Gerçekten mutlu olmasını istiyorum. Hayır istemiyorum. İstemiyorum tabii. Gebersin beni terk etti. Lezbiyen olduğunu hiç anlayamadın mı? Anlamadım. Ne olmuş? Neden herkes buna takılıyor? Gerçekten anlamıyorum. O bile bilmiyordu. Ben nasıl bilecektim ha? <gülüyor> Bazen keşke Lizbian olsaydım diyorum. Bunu sesli mi söyledim ben? <gülüyor> Peki hala bak. Şu anda çok acı çekiyorsun. Kızgınsın, kırıldın. Sana çareyi söyleyeyim mi? Striptes kulübü. <gülüyor> Hadi ama bekarsın. Hormonların azsın biraz... Bekar olmak istemiyorum anladın mı? Yine evli olmak istiyorum ben. <Gülüyor> ben de bir milyon dolar istiyorum. Rachel? Oh, Tanrım Monica merhaba. Çok şükür. Aa, o... oh, evde yoktun. <gülüyor> büyük çekişli bir adam burada olabileceğini söyledi. Ve işte buradasın. Oh. Kahve alır mısınız acaba? Kafeinsiz olsun. <gülüyor> Evet arkadaşlar bu Rachel Lincoln Lisesi'nden herkes burada <gülüyor> evet Chandler, Phoebe ve Joey. Abim e, Rose'u hatırlıyorsundur herhalde. E, tabii merhaba. merhaba. A A <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi mi anlatmak istersin <gülüyor> dört ıslak Nedim'i de bekleyecek miyiz? <gülüyor> Tanrım. Pekala. Düğünden yarım saat önce başladı. Hediyelerin olduğu odadaydım ve... ...bir sos kasesine bakıyordum. Olağanüstü bir lamuk sos kasesi. Sonra birden... Tatlandırıcı var mı? Sonra birden... Fark ettim ki bu sos kasesi beni Beri'den daha çok tahrik ediyor. Sonra iyice çıldırdım ve o zaman dank etti. Beri tıpkı Bay Patates kafaya benziyordu. Baştan beri birine benzetiyordum ama... Oh. Her neyse oradan çıkmak zorundaydım bunu niye yapıyorum kimin için yapıyorum diye düşünmeye başladım. Sonra nereye gideceğimi bilemedim seninle uzun zamandır görüşmüyoruz ama şehirde yaşadığını bildiğim bir tek sen vardın. Düğüne davet edilmemiştim. Aa, bunu sorun etmeyeceğini umuyordum. Bunu <gülüyor> hak edecek ne yaptım ben? Söyle, neden bana? Söylesene. Galiba neden adam kadına borulu ork almış ve kadın ben hiç beğenmemiş. Hiç <gülüyor> Baba ben... Gerçek ben onunla evlenemem. Özür haksızın. dilerim. Şöyle bir Onu sevmiyorum. Benim için önemli ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> seni hmm, o pantolonu giymeyecekti. Bence merdivenlerden itsin. Merdivenlerden, merdivenlerden it. It, it, it Merdivenlerden it Merdivenlerden it, it. Evet. Merdivenlerden it. <gülüyor> i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> Yapma baba beni dinle. Hayatım boyunca herkes bana sanki şunu dedi. Sen bir ayakkabısın. Sen bir ayakkabısın. Sen bir ayakkabısın. Sen bir ayakkabısın. Bugün durup dedim ki ya ayakkabı olmak istemiyorsam, ya çanta olmak istiyorsam, ya ya da ya da ya da şapka. <gülüyor> Hayır bana şapka al demiyorum. Ben şapkayım diyorum. Benzetme yapıyorum baba. Niye anlamadığını biliyorsun. Bak baba bu benim hayatım. Ve şey belki de burada Monica ile kalırım. Kimin Monica ile kalacağı belli oldu işte. Belki kararım budur. Belki parana ihtiyacım yoktur. Dur dur belki dedim. <gülüyor> tamam Nüfes al. Güzel sakin şeyler düşünmeye çalış olur mu? Sakin şeyler. Güllerde yağmur damlaları. Tavşan ve kedi yavruları. Çan çiçekleri kızak çanları. ...ve kedi yavrularına uyan Şimdi daha şey. iyiyim. Ya, tamam. <gülüyor> Yardım ettim. <gülüyor> Bak, böylesi daha iyi oldu tamam mı? Bağımsızlık, hayatının kontrolünü ele almak. Hem e, bir şeye ihtiyacın olursa... ...her zaman Joey'e gelebilirsin. Chander'la karşıda oturuyoruz. Chander genelde evde olmaz. <gülüyor> Joey, kıza asılmayı keser misin düğün gününde? Ne? Düğün gününde asılamaz mıyım? Lütfen bunu bir daha yapma. Korkunç bir ses. Aa, ben, ben Paul. Otomatiğe bas. Pol kim? Şarapçı Pol mü? Olabilir. Bir dakika, bu akşamki gerçek randevu değil dediğin şarapçı Pol mu? Nihayet sana çıkmamı teklif etti? Evet. Tam sevgili günlükten bir an. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rage, bekle lütfen. İptal edebilirim. Lütfen, hayır. Git, ben iyiyim. Ee, Rose, sen iyi misin? Kalmamı ister misin? İyi olurdu aslında. <gülüyor> Gecetimesin. Hayır, git abi, Aha. şarapçı Paul bu. <gülüyor> Merhaba, gelsene. Paul eşi evet. Bunlar arkadaşlar. Bu da Paul. E, Merhaba. Merhaba, çift Merhaba. Af ben ismini duyamadım. Paul diyor. Hadi geç otur. 2 saniye içinde geliyorum. Dört kirpik birden geldi. İyi alamet değil. Rachel, e bu akşam ne yapacaksın? Aa, şey, balayım için Aruba'ya gidiyor olacaktım. Yani hiçbir şey. Evet, balayına bile gidemiyorsun. E, yok yani şey demek istedim. E, yani Aruba yılın bu zamanı şey olurmuş. Yani e, büyükerten kelebek. <gülüyor> Her neyse Yalnız kalmak istemezsen Joey ile Chandler yeni eşyalarım için yardıma gelecekler. Evet biz çok heyecanlıyız. <Gülüyor> Sizlere çok teşekkür ederim ama ben burada takılacağım. Zor bir gün ha, oldu. Ha tabii tabii. Tamam anladım. Hepsi yardım etmek ister misin? Keşke ama bunu istemiyorum. <Gülüyor> Köşeli şeyleri yandaki şeylere takacağım ve bu vidaları kullanacağım. Köşeli bir şey de yok gerçi. <gülüyor> ve o vidalardan da göremiyorum. Hatta o kadar böyle oturdum ki bacaklarımı hissedemez hale <gülüyor> geldim. Bu ne? Bu konuda hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Kitaplar <Hazretim. gülüyor> bitti. Carol'ın en sevdiği bir aydı. <gülüyor> çok iyi hatırlıyorum çünkü hep kutudan içerdi. Rose sana bir şey sorayım. Carol mobilyaları, müzik setini, iyi televizyonu aldı. Sana ne kaldı? Siz. Ah tanrım. tanrım. Ah tanrım. <gülüyor> biliyorum, biliyorum. Çok aptalım. <gülüyor> yani haftada 4-5 kere dişçiye gitmeye başladığında bunu anlamalıydım. Bir diş ne kadar da temizlenebilir ki? Abim de şu an ayrılık yaşıyor. Berbat durumda. Sen nasıl atlattın? Önce kazayla değerli bir şey kırmayı deneyebilirsin. Mesela onun... Bacağını mı? <gülüyor> o da olur tabii evet. <gülüyor> ama ben saatini kırdım. Gerçekten saatini mi kırdın? Oh, Beri özür dilerim. Hem de çok özür dilerim. Herhalde geçen gün söylediğim çoraplarınla seks yapma konusu yüzünden olduğunu düşünüyorsun ama değil. Olay tamamen benimle ilgili ve... Of. Merhaba. Tele sekreter yine lafımı kesti. <gülüyor> evet, neyse. En korkuncuda da ne biliyor musun? Ya herkes için bir kadın varsa. Yani sadece bir kadının oluyorsa hayatta. Ne yazık ki benim durumumda o tek kadın karımdı. O da terk etti. <gülüyor> ne diyorsun sen? Tek kadın filan. ...senin için tek çeşit dondurma var demek gibi oluyor. Sana bir şey diyeyim Ross. Dışarıda bir sürü tat var dostum. Çikolatalı var, kurabiyeli var, kirazlı vanilyalı var. İster çikolata parçalı, fındıklı, ister krem şantili. Yat kalk haline şükret. Evlendiğinde kaç yaşındaydın sen? Sekiz mi? <gülüyor> Gerçek dünyaya hoş geldin bir kaşık al. Açmıyım azgın mıyım pek bilemiyorum. Benim buzdolabımdan uzak dur. Beni terk ettiğinden beri. Ne? Ne? Bu, bu bunu Nodulla mı yazacaksın ya? Yani? <gülüyor> Hayır, bu, bu beşinci randevuda falan anlatılacak bir şey. Yani beşinci randevumu olacak. <gülüyor> Olmayacak mı? Evet, evet olacak galiba. Ee, ne diyordun? Şey, ben... Ben terk ettiğinden beri... ...ilişki kuramadım. Yani... Yani seks oldu <gülüyor> Ama tanrım, tanrım, tanrım. Ben, ben <gülüyor> e, çok çok özür dilerim. Önemli değil, tamam. e, Şu anda istediğin son şey üstüne tükürülmesidir herhalde. E, e, oh. Ne kadar oldu? E, i̇ki yıl. Vay canına. Evet. Aa şey, iyi ki saatini parçalamışsın. 5. <gülüyor> randevumuzu hala istiyor musun? Evet. Evet istiyorum. Ben Johnny, sen Charles'ı kocam olarak kabul ediyor. Johnny, eş olarak kabul ediyor Bak. musun? Johnny Çeci seviyordu. Fark burada işte. Kaşık almış. Kaşık almayalı ne kadar oldu biliyor musun? Bili kahramanlık yapma kelimeleri bir şey ifade ediyor mu? Hem ne var biliyor musun? Eğer kendimi toplayıp da birine çıkma teklif etsem bile kime kime edeceğim ki? İnanılmaz değil mi? Ben hayatım boyunca hiç kahve yapmamıştım. Gerçekten inanılmaz. Tebrik ederim. Madem gaza geldin şöyle karışık bir omlet falan yapmak istersen... Aslında o kadar da aç değilim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın Paul. Merhaba Paul. Merhaba Paul'du değil mi? <gülüyor> Dün gece olağanüstüydü. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sonra konuşuruz. E, tamam. <gülüyor> hmm. Teşekkür ederim. Bu gerçek randevu değil miydi şimdi? Gerçek randevuda ne yapıyorsun acaba? susun ve masamı yerine koyun. Tamam. tamam. Peki hala çocuklar işe gitmem gerekiyor. O sayıları girmem gerek. Pek bir değişiklik yaratmaz. Yani şimdi burada hepinizin işi var mı? Evet hepimizin işi var. Bu şekilde bir şeyler satın alabiliyoruz. <gülüyor> evet ben oyuncuyum. Vay canına. Seni bir yerde izledim mi peki? Aa sanmam. Genelde yerel işler yapıyorum. Ama Pinocchio'nun yeni çekilen bölümlerinde görmüş olabilirsin bence. Bak ya Petto. Gerçek canlı bir çocuğum. <gülüyor> Bu alaylarını hiç çekemem. Haklısın affedersin. Bir zamanlar tahta bir çocuktum. Çocuktum. Bugün nasılsın? İyi uyuyabildin mi? Beniyle konuştun mu? Gülümsemeden edemiyorum. Görebiliyorum. Ağzında bir askıyla uyumuş gibisin. Aha, biliyorum. O çok şey... E, Tony de Marco ile... hatırlıyor musun? Hasır? Aa evet. İşte öyle bir şey. Duygulu hale. Vay canına. Başın dertti. Evet, tamam. Tamam. E, şimdi kalkıp işe gideceğim ve bütün gün onu düşünmeyeceğim. Ya da kalkıp işe gideceğim. Evet. Aa, bana şans dile. Ne için? Şey ben de o şeylerden bulacağım. işlerden. <gülüyor> Merhaba Monica. Merhaba, yeniden hoş geldin. Florida nasıldı? Seksi yaptın, değil mi? <gülüyor> Nasıl yapıyorsun bunu? Evet. Kiminle? Polly tanıyor musun? Şarapçı Polly mu? Evet. <gülüyor> evet, Polly tanırım. Nasıl yani? Şey, şey benim tanıdığım gibi mi? Şaka mı yapıyorsun? Polly övünüyorum. Benden önce 2 yıl kimseyle yatmamış. Tabii ki kız tavlama cümlesi. Neden, neden, neden insan böyle bir şey yapar ki? Herhalde daha karmaşık bir cevap bekliyorsun ama... ...seni yatağa atmak için. Acaba sorun bende mi? Sadece köpeklerin ve ciddi... ...duygusal sorunları olan erkeklerin duyabildiği bir dödük falan mı var bende yoksa? Pekala, gel buraya ver yani. <gülüyor> İyi biri olduğunu sanmıştım. <gülüyor> Kız tavlama cümlesi olduğunu bilmediğine inanamıyorum. <gülüyor> Bilin bakalım ne oldu? İş mi buldun? Dalga mı geçiyorsun? Hiçbir eğitimim yok. <gülüyor> 12 görüşmeden kahkahalarla gönderildim. Yine de şaşırtıcı biçimde neşelisin? John David çizmelerini %50 indirimli bulsan sen de mutlu olurdun tatlım. <gülüyor> Aa, beni ne kadar da iyi tanıyorsun. Bunlar benim yeni işe ve aileme ihtiyacım yok. Yeni çizmelerim var çizmelerim. <gülüyor> Parasını nasıl ödedin? Ee, kredi kartıyla. Onu kim ödüyor? Ee, babam. Hadi hayatın boyunca ailenin sırtından geçinemezsin. Bunu biliyorum. Bu yüzden evlenecektim zaten. Üstüne gitme. İlk kez tek başına kalmak zordur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu şehre ilk gelişimi hatırlıyorum. 14 yaşındaydım. Annem yeni intihar etmişti. Üvey babam da hapisteydi. Geldim ve kimseyi tanımıyordum. Sonunda albino bir adamla yaşamaya başladım. Liman dışında araba camları siliyordu. Sonra o da kendini öldürdü. Sonra aromaterapiyi buldum. Yani inan bana ne hissettiğini çok iyi bilirdim. Aradığın kelimeyi söyleyeyim mi?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 Koltukta mı yatacaksın? Hayır, hayır arada eve gitmem lazım. Aa, sen iyi misin? Evet. Hmm. Heymon, bak yerde ne buldum. Ne oldu? Polün saati. Bulduğun yere koy lütfen, tamam mı? Aa, evet. Herkese iyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Afedersin. Ah, şey, hayır, hayır hayır sen al istemiyorum. Mi? Tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen fark etmemişsindir ama <gülüyor> lisedeyken sana vurgundum. Biliyordum. Öyle mi? Faybe. Beni hep Monika'nın inek abi olarak düşündüğünü sanıyordum. Yani. <gülüyor> e acaba diyorum ki yani şu hassaslığım seni etkilemesinde sana çıkma teklif etsem olur mu acaba? <gülüyor> yani bir ara, yani ileride filan hani bir müsait zamanda. Evet. Olabilir. Peki Tamam. Belki ederim. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Bekle bekle dur bakayım. Hey dur. Dur. Ne oldu sana? Az önce bir kaşık aldım. Duyduklarıma inanamıyorum. Duyduklarıma inanamıyorum. Ne dedim ki senin? Ne dedim ki senin? Keser misin lütfen? Ay yine yapıyorum. Evet. <gülüyor> Kahve isteyen var mı bakalım? Sen mi yaptın yoksa sadece servis mi ediyorsun? Servis ediyorum. Aa, evet, fincan alırım. Tamam. tamam. <gülüyor> Arkadaşlar, yeni rüyamı anlatayım. Las Vegas'tayım. Liza Minelli'yim.